neyi bazı mesele bazı meseleleri e, öyle meselelik itikadiyeti. itikatla ilgili inanç meselelerinden bazısını. elleti öyle meseleler ki fiha onlar da var ne var ne ukhafain bir bir nevi gizlilik var yani herkesin anlamadığı bazılarına gizli kapalı kalan bir takım konuları açıklayalım Yeci bu gerekir şarttır farzdır en yu'leme, bilinmesi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 Buna melekler dahil, cinler dahil, insanlar dahil, cennet cehennem dahil, levh-i mahfuz, sidretül müntaha yani şey, her şey, her şey. Allah Teala dışındaki her varlık küllü'l-haşbi şey, mevcudetün vardırlar. Ama neyle vardırlar? Bak zatıyla değil işte. Bir icadi idare teala, Allahu Teala'nın var etmesiyle vardırlar. Mevla Teala kendi zatıyla mevcut. Biz Allahu Teala'nın icadı ile mevcuduz.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 vücut sıfatında ortaklık teşkil etmez yani çünkü mecazidir. Vennehu Teala. Allahu Teala yüce Rabbimiz. Vahidun birdir. Nerede birdir fi zatıhi? Zatında bir. Zatında bir demek zatı gibi zat yok. Yani le ce şey benzeri yok. Zatı gibi zat yok. Daha bu Fati sıfatlarında bir. Ne demek sıfatları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 Ve bütün cansızlara can veriyor. İstediğine can verebiliyor. E istediğine can verme, kimse yok ki bu sıfat. Onun için sıfatlarında bir, fiillerinde bir, yani onun fiilleri gibi bir fiil, kimseye mahsus değil. La şirkete, şirket Türkçeleşmiş, şirket, ortaklık yani. La şirkete, ortaklık yok. Li ahadin, hiç mi yok? Kiminle beraber? Ma'u Teala, Allahu Teala ile beraber. Ortaklığı yok.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 hakika gerçekte ortaklık yok. Surette işitme sıfatı var sende. Hakikatte kimseye ortaklığı yok. Fi emrin, hiçbir işte, nevemnel umuri işlerden, işlerin hiçbirinde. Ne görmesine ne duymasında, efendim, ne yaratmasında, ne diriltmesinde, ne diriliğinde, ne efendim, kudretinde, ne konuşmasında. E sen Mevla'nın kelamı var, sen de kelamın var.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 Hayat dirilik. Orada izah yapılmış kaç paragraf. İlim bilmek, sem'i işitmek, basar görmek, irade arzu etmek, kudret gücü etmek, kelam konuşmak, tekvin icat etmek. Bunların hepsinin tafsilatı var. Sayfalarca. Sonra sı sıfat zatiye, sıfat sübüciye var. Vücut varlık. Kıdem, evvel olmamak. beka sonu olmamak. Vahdaniyet, birlik sıfat. Buharefetü'l-i'li-huvadis. Sonradan yaratılanlar her bakımdan zıt olmak, benzememek. kıyam bir nefsi.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 E, i̇tikat yani bu inanç bu eli sünnet meselesi bu itikadı bilmeyen adam biz onun için bunu tabii 10 cilt 20 ciltte itikat konusu yapabiliriz. Dünyada kitap var bunları tercüme etsem ben yani 20 cilt itikat ama bu olmaz. Biz öz ve özet yani adam mecburen bilmesi lazım. Onun için kısa tutuyoruz. Bazı konuları değiştik, Kader gibi, ilim sıfatı gibi orada tabii izah gerekiyor biraz. Geri kalan Mevlana sıfatları yani orada yazılmış. Mutlaka iman İslam ilmanden o konuları ezberleyin bir defa. Şimdi Allah Teala'nın sıfatları ve faalü teala Allah Teala'nın fiilleri, Allah Teala'nın fiilleri mesela ihya diritmek, imate öldürmek. Fiillerin söyleyeyim. Taklik yaratmak, terzik rızıklanmak. Bunlar münezzeh Son derece e, uzaktır. Tenzih edilmiştir efendim. Neden anil misli? Benzerden. Daha neden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 Kadimetün, kadim. Ne demek kadim? Evveli yok. Mesela allah Teala, mesela bizim var. Nereden var? Şimdi zaten yaşın kaç? Diyorsun ki ben olmuşum, 52, 52,5'a 52, gidiyorum şimdi. Hicriye göre. Peki, çık buçuk seneyi. Var mıydın? Yoktun. Yoksan ilim sıfatın konuşulabilir mi? Yani bilme sıfatın olabilir mi? Olamaz. Yokun ne sıfatı olacak?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 Yani e, ne buyuruyor? Ben sizi yarattım. Fibutun ümmatikum annenizin karın analarınızın karınlarında la te'lemune şeyen. Hiçbir şey bilmezdiniz. Bak ne yaptı burada? İlminiz yoktu diyor. İlim sıfatımızı reddetti bizim. Ve ce'alelekum sem'a absara ve'l-efide. Sonra size kulaklar verdi, gözler verdi, gönüller verdi tabii kalp, anlayış. Bunlarla size ne yaptı? İlim sebepleri açtı.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 Tabi tam bir ayet hadisle sabit değil ama anlaşılan süreç de öyle milyonlarca sene de değil yani. Fakat bunlar tabi belki sıfır hesaplarında yanlışlık yapıyor olabilmiyorum. İki sıfır bir fazla bir sıfır arttırırsam milyon oluyor tabi. Belki bir hesap yanlışlığı var bunlardan. Bu bir süreç. Ama geriye gidildiğinde güneş ve olmadığı bir noktaya takvimlerin başlamadığı zamanın işlemediği bir noktaya gidilende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 Mesela adam felç oluyor, beynin bir noktası gidiyor. Beynin bir noktasına vurdu mu adam geri hatırlıyor, hala hazırı hatırlamıyor, ileriye hatırlamıyor. Çocuğuna sen kimsin diyor, direne çıkana elli kere sen kimsin diyor. Ama yirmi sene evvel bizim köyde şöyle olmuştu diye başlıyor anlatıyor. Çünkü ben, e, beyin mürekkep, parça parça, noktalar bölük bölük. İlmin ona göre, malumatının ona göre, her şeyin ona göre bu sefer ne oluyor? Şu nokta çalıştı, bu nokta durdu, buraya pıkta attı.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 Burası çok önemli. Velev bi'itibari teaddudit teallukati. Teallukat, alakalar. Alakaların teaddüdü itibarıyla da olsa Allah'ın ilminde teaddüt ve tekessür yok. Hiçbir şey anlamadınız tabii. Anlamadığınızı ben biliyorum. Anlatacağım. Teallukatın teaddüdü itibarı şu. Teallukat, ilgi ve alaka. Bunun ilgilenmenin e, teaddüdü var. Yani tekrarlanması var, sayısı var. Bu itibarla da bile Allah'ın ilminde taattüt yok. Şimdi bazı ilmi kelamcılar bunu kabul etmişler. Ama İmam-ı Rabbim Hazretleri bunu reddediyor. Diğer reddediyor şu. Teallukatın taattüdü şöyle. Mesela diyorlar ki allah Teala'nın ilim sıfatı yekpar bir bütün. Tamam. Tek sıfat. Ama Ahmed'i bildi. Bu ayrı bir konu. Mehmet'i bilmesi bir ayrı bir konu. Mehmet'in diriyken ki halini bilmesi bir ayrı bir konu. Mehmet öldü.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 ne el malumatu bilinen şeyler, el ezeliyetü, geriye kadar git, nereye kadar gidersen git geriye Ezelideki. ve ebediyetü, sonsuza git, dünyanın bittiğine git, cennetçe maşere git, elli bin sene, oradan cennet cehenneme git, sonsuza kadar ebedi ve ezeliyi, bütün bilinenler tek bilgiyle açıldı Allah'a, tek bir sıfatla. Efendim ve alime bildi bihi o sıfatla, cemiyetleş eşya her şeyi bildi. Ne ile bildi? ve tüm halleriyle el-mütenasibeti uyumlu halleri var ve el -müte zıt halleri var. Mesela benim ben Allah'ın bildiği şeylerden bileyim. Çünkü yarattığı şeylerden bileyim de onun için hepimiz öyleyiz. Böcek de onda, on, o Ağustos'ta bizimle müşterek yani. E, Toprakta müşterek, çamurda. Peki her halimiz bizim uygun hallerimizde var, uyumlu hallerimizde var, zıt hallerimizde var. Ve külliyyatiha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 ölü diri gibi zıt hallerini uyumlu hallerini hepsini bildiği. Şimdi misal Alavecin şu şekilde diyor size anlatacağım ya biliyor Zeyden. Zeyd çok misal veriliyor ya zeyt yani sen Ahmet de Türkçe'de. Mesela Zeyd'i biliyor Ahmet'i biliyor. Fizal-i Kelan bir anda yani ezelde bu ne kadar geri gitsem bunun zamanı yok. Çünkü ne dedim? Zamanı o kurdu. O zaman ayarlamaları yaratılmadan önceki bir an